Kodri meydan. Hamak yaptım hayallerime. Hiçbir şeyi düşünmedim. Her gün yaptıklarımı astım. Hayalde gezdirdim kendimi. Hür kuşlar gibi özgürcesine. Her yere uçurdum düşlerimi. Hüzünlerden, sevinçlere, harap, biran şehirlerden, hedeflediğim güzelliklere. Hislerim kırışıklıklar içinde, hırsız olup girdiğim düşlerde. Hikayesi uzundur insanın, hayat kavgasının içinde. Hayalleri sınırsızdır insanın, Hesapsız hırsların peşinde, Her şeyi buluşturabilse dengede, Hiçbir şey kalmaz çelişkilerde. Hibe ettim değerli zamanlarıma, Hikayesini öğrenmek için insanın, Her tarihi okudum zamanların, her toplumdaki insanların Hürlerin sofrasında oyalandım Hürriyeti alınanlarla başlandım Hiçlikte yaşayanlarla birlikte Hakikatı aradım evrenin özünde Helen dünyasında dolaştım geçmişte Her tanrıdan önce olimpustaydım Himalayalarda geziniyordu aklım, Hakikatı Buda ile evrende aradım. Hindistan'da Gans suyunda yıkandım. Hieroklif yazılarda kendimi aradım. Harun'la Musa ile yürüdüm denize. Hürriyet aradım Azteklerin izlerinde. Hamur abinin asma bahçelerinde, Harranda Nemrut'la birlikte Halil İbrahim'in sorguları içinde havari oldum. Çarmıhta İsa ile. Hürriyete yürüdüm Mao ile Çin'de. Hac yaptım Muhammed'le Kabe'de. Her yaşanılan hayatın içinde Hürriyet için dolandım özgürce. Hürriyet için savaştım zalimlerle. Hamak yaptığım özgün hayallerinde. Hangi insandı gördüğüm, Her taşın altında yatan, Hakikatı bulmuşlar mıydı, Hakikattan uzaklar mıydı, Her ölüm alıyordu canları, Hiçlik içinde bırakarak sanki, Her doğum getirmiş canları, Hiçlik içinde bocalatacak sanki, Horlanmış bir yaşam içinde, Huzursuzlukların bilincinde, Hakimiyetlerin köleliğinde, hür düşüncelerin peşinde, her olan zamanlarda, heder olmuş yaşamlardı sanki. Her insanın hakkı vardır yaşamda. Haksızlık yapmadan insanlara, haklarla yaşamak yaşam içinde, haklar çatışmasındaki dengede, haksızlık yapmadan Eylemlerde hiç hürriyet var mıdır dünyada? Hakimiyet varsa düşünce üstünde. Hakimiyet kendi gücü içinde hesapsız dayatmalar içindeyse hamak yaptığım hayallerimde hesaplı düşündüm düşüncelerimde. Kodri meydan dedim düşüncede. Haydi, Tartışalım her şeyi bilgelikle. Hürriyet içinde hiç korkmadan, Hani, Engelleriniz varsa koymadan, Her düşünceye özgürlükler içinde, Hiçbir engel koymadan önüne. Hani, Korkumuz yoksa düşüncelerden, Hani, Güvenimiz varsa düşüncelerimize, Hani istemişsek özgürlüğü gerçekten, Hani söylüyorsak idali kalbimizden, Hangi yasa, hangi baskı, hangi dokma, Hiçbiri engel olmamalı insan arasına, Hiçbir korku yoksa kendimizden, Hürriyet için düşündüklerimizden, Hayır diyorsak düşüncelere içimizden, her türlü dokmalarla kalbimizden, hakimiyetle, yasayla, taraflılıklarla hak biliyorsak düşüncelere engeli, hani bunun adına ancak zulüm demeli. Hakikat için Allah'ın yasasında bile hiçbir baskı yokken inanmaya, Hakimiyet için engel varsa düşünceye hangi aydınlık gelecek karanlığa Hatırlanır tarihin baskıları insana hürler köleler ayrılır sınıflara Her tarih olgusunda kavga insanda hep önünde engeldir baskılar insana Hadri meydan demeli insan aklına her şeyden önce, Kendi inandıklarına, Hangi nedenle, Engeldir başkalarına, Hırsından, Bencilliğinden başka yoksa, Hodri meydan demeli insanlar dünyaya, Haydi, Güveniyorsanız insanlığınıza, Her baskıyı kaldırın yasalarınızdan, Hür yaşamda, Kölelik kalsın yaşamlardan, Her şey açıkça, tartışılabilsin korkmadan, hiçbir şey saklanmasın aydınlıktan, hakkıdır bilmek gerçekleri insanların, hakkıdır özgürce düşünmek her insanın, hakkıdır söylemek gerçekleri yaşamın. Her gün Allah'ına isyan eden insan, her isyanıyla yaratılana baskı yapan, hani seviyordun yaratılanı Tanrı için, Hani, seviyordun Tanrı'nı insanlık için, her türlü bilgiyi öğrenmek için koşarken, hiç dinledin mi Allah'ını kendi sözünden? Hiç, Allah'ını gördün mü baskı yaparken, her şeyi sana hesapsız verip dururken, haksızlık yapma insana, ey insan derken, hangi nedenle haksızlık içindesin sen, hangi korkularındır baskılara sürükleyen, hangi açmazlarındır düşünceleri engelleyen, odur meydan demeli insan kendine, hislerine, dokmalarına, bilgilerine, hiçbir dine, tarihe, örfe ve düşünceye, hiçbir kahramana, lidere ve resule, hiçbir alime, şeyhe, keşişe ve bilgeye, hiç dayatma olmamalı gerçeğinde. Hürriyet bulmalı önce kendi içinde. Hiçbir korku bırakmamalı özünde. Hakikat yoktur baskıların gölgesinde. Hakikat ancak insanın özgürlüğünde. Hürriyet Allah'ın yaratılış özünde. 18 Eylül 2006 İzmir Mehmet Çoban